992 numaralı konu eşabın cömertlikleri. Evet, bir kadın Rasulullah'a gelerek, ben şu elbiseyi Arapların en kerimine vermeyi niyet ettim. dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o elbiseyi şu gence ver. dedi ve sait bin Asa işaret etti. Bunun içinde o tip elbiseye Said'i adı verildi. Eşabın cömertliğiyle ilgili birçok kısalar infak etmek bahsinde geçmişti.